Hazırlayan Mesutan Çelenk Bahtır. Zorlu Holding Südürlübilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 Herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba iyi haftalar Açık Radyo'da Haric Sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk. Bu hafta bir konuğum var Serhan'a da. Serhan hoş geldin. Merhaba. Pera Müzesi'nde açılan bir sergi üzerine buluştuk Serhan Aday'la. Pek çok farklı konuda da konuşabilirdik ama bu programın gündemi ve odağı Etel Adnan İmkansız Eve Dönüş serginin alt başlığı. Aynı zamanda Serhan Ada'nın sergi kataloğunda yazdığı makalenin de adı İmkansız Eve Dönüş neden olduğunu az sonra konuşuruz. Serhan Adayı size tanıtmaya başlasam herhalde bu programın oldukça büyük bir kısmını buna ayırmak gerekir. Ben böylesi bir sergideki yerine biraz değinmek istiyorum Serhan Adanın kariyerini. Bir akademisyen, bir Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Başkanı, kültür politikaları alanında çok fazla çalışması olan bir isim. Kendisini Santral İstanbul'dan da kurucu direktör olarak sanat alanındaki çalışmalarından da hatırlayabilirsiniz. Ama esasen çeviri kitapları, yazıları, kitapları ve şiirleri bulunuyor hatta şiir kitapları da bulunuyor kendisi de Etel Adnan'la o anlamda meslektaş diyebiliriz. Çünkü Etel Adnan, evet Peramüzesi'nde sergisi yapılan Türkiye'de ilk kez bu ölçekte bir sergiyle, izleyiciyle buluşan bir sanatçı. Anneannemle Akran, rahmetli anneannemle 1925 doğumlu ve aynı e, coğrafyalardan yolları e, geçmiş bir e, sanatçı. Hala hayatta ne güzel ki keşke pandemi elverseydi tekrar İstanbul'a da gelebilseydi. Çünkü daha önce katıldığı grup sergileri vesilesiyle de gençliğinde de İstanbul'a Geri dönmüş, eve dönmüş isimlerden biri. Ethel Adnan bir yazar, bir filozof da demek bence yersiz olmaz. Ama aynı zamanda bir görsel sanatçı. E, pek çok sanatçı gibi farklı disiplinlerden beslenen ve çok çeşitli disiplinlerde üreten bir isim. Görsel sanatlar belki de bunların içinde en geç başladığı olarak da söylenebilir İlk ...başladığı alan, ilk eğitim aldığı alan bu değil ve son yıllarda belki son 10-15 yıl içerisinde yeniden keşfedilmiş bir sanatçı olduğunu da söylemek yersiz olmaz... Karolin Christophe Bakargev'in yaptığı Dokumenta'da hemen akabinde Karolin'in İstanbul Bienalinde 2015 yılında İstanbullu izleyici ya da genel olarak uluslararası kültür sanat ve bienaller izleyicileri daha çok şey öğrenmiş oldu Ethel Adnan'da ve Pera Müzesi'nin 3. katında 8 Ağustos'a kadar devam edecek. Ee, Serhan adanın küratörlüğünü Simon ile birlikte yaptığı bir sergi de çalışmalarıyla karşımıza çıkıyor. Serhan hemen bu imkansız eve dönüş meselesinden ve senin Ethela adını keşfetme ve bu sergiyi Pera Müzesi'ne önermenden yola çıkalım isterim. Neler söylemek istersin? Ee, çok teşekkür ederim. Ben e, katalog yazısında da yazdığım gibi e, arkadaşım, yazar ve sanatçı Celal Tufi'nin vasıtasıyla Etel tanıdım. Tamamen rastlantısı olarak bir Beyrut'a gitmeden önce ondan bir yazar ismi istedim. O da sadece Etel Adnan ve Arap Kıyameti dedi. E, ben e, Arap Kıyametini bulamadım ve Sitmari Rose romanını okudum ki Türkçeye de çevrilmiştir. E, sonra da Arap Kıyametini okudum ve Etel'in peşini bırakmadım. Ee, ve Arap Kıramiyet'in de çevirmek gafletinde bulundum. Diyorum çünkü e, kolay görünen e, metni çevirirken e, insanın e, böyle nasıl söyleyeyim iç organlarına kadar yüreğine kadar, boğazına kadar gelen e, noktası virgülü olmayan ve aradaki etelin yaptığı işaretler, niyetler onlara ne derseniz deyin yaptıklarıyla ilerleyen bir şeydi. Ve e, Aynı gün rastlantısal olarak Beyrut'ta bir etel adlan sergisi de görme şansım oldu. Ve e, Türkiye'de hiç sergi açmadığını biliyordum. Bir şekilde kulağıma gelirdi e, herhalde atlamazdım diye düşündüm. Ve e, bir on yıldır falan aklımda olan bir şeydi. E, e, i̇mkansız eve dönüş adıyla olmasa da kapsamlı bir etel adlan sergisinin sökülmüş de olsa bu topraklarda olan köklerini de düşünerek Bu topraklarda konuşulan ve konuşulmuş olan dillerle ilişkisini de düşünerek ve bu toprakların onun düşlerinde var olmaya devam ettiğini de düşünerek aslında bu hep aklımdaydı. Ve bundan iki seneyi aşkın bir zaman önce ya da yakın Özalp Biroğlu'la Ferah Müzesi'nin yöneticisi Bir konuşma sırasında bunu söyledim. Ben de kurula götürüp dedi ve çok kısa sürede kurulun olumlu ve sevinerek kabul ettiğini söyledi. İşe öyle başladık. E, Pera Müzesi ile Teli tanıştırdım. E, fakat araya e, pandemi girdi. Dolayısıyla belki onu da konuşuruz ama bu noktada bir müzik anonsu yapsak mı ne dersin? Tabii, tabii ne öneriyorsun? E, Ben Etil'in annesinin zamanından bir İzmirli Rum besteci tıpkı e, Bayan Rosa Lilia Chilia Çilyalacorte annesi ya da Madame Lili. Onun zamanından e, bir İzmirli besteci Panayotis Tundas'ın e, çok sevilen Barba Yanaki diye bir şarkısı var. E, ve söyleyen de e, senin de iyi bildiğin e, Adonis Dalgas yani tutku ve dalga. Kolombo Biyenneline artık temaya adını vermiş olan şarkıcı ondan belki kısa bir şey dinler öyle devam ederiz. Tamam hemen öyle devam ederiz. E, enteresan bir orada e, karşılaşma da var Paulo Colombo da. Atina'da yaşıyor. Dolayısıyla öyle bir Yunanistan e, bağı da var sonradan e, yerleşmiş olmakla ve 1999'daki İstanbul Bienaline adını e, vermişti bu parça. 1999 Bienaline'de e, deprem damgasını vurmuştu. Bugünkü hayatımıza da bir başka felaket olan pandemi damgasını vuruyor. Belki oradan da meseleye yaklaşılabilir. Birazdan devam edeceğiz. Merhaba, Haristan Sanat programına devam ediyoruz. Konuğum Serhan'a da bugün size arada sesle es verdiğimiz bir programda hazırladık. Zira Etel Adnan adlı pek çok farklı görünen disiplinde eser üreten ve onlara esin kaynağı da olan yarattıklarıyla bir sanatçı gündemimizde şiirleri bestelenen, yazıları sahnelenen, kendisi resim yapan, Kitapları yayınlanan, resimleri şiir gibi, şiirleri resim gibi olan bir sanatçıdan bahsediyoruz. Ama burada küratörümüz varken Ethel Adnan'dan ben bahsetmeyeyim. Ethel Adnan'ı nasıl keşfettiğini anlatmış olduğun Serhan ama Ethel Adnan'ı bize sen biraz anlatabilir misin tanımayanlar için? Ve de tabii ki bu coğrafyayla bağını da vurgulamak gerekir. Önce e, onun söylediğiyle başlayayım ama sonra insan yanını anlatayım. Sanat yanı sergide de var ama burada... Birazcık konuşuruz. Etel bütün söyleşilerine annem İzmirli bir Rum, babam Osmanlı subayı, Şam'da doğmuş bir Osmanlı subayı diyerek başlıyor. Bu birazcık da tam imkansız eve dönüş adının çıktığı yer. Ne Osmanlı var ne İzmirli Rum var birkaç kişi kaldı ne İzmir yangından önceki İzmir ne oraya dönmek mümkün ne etel orayı görmüş her ne kadar sergide gene sanatçı çift Joana Hacitoma ve Halil Creyce bir anlamda annesinden duyduğu İzmir'i tarif ederek ilham kaynağı olduğu İzmirna ikisi <gülüyor> birden <gülüyor> filmini de gösterebiliyorsak sanatçıların nazik izniyle Ee, bununla başlayabiliriz. Etel e, galiba bir yerde kullandım e, şöyle bir cümle kullanmış günün birinde. Ben öldüğümde evren kendisini çok seven birini kaybetmiş olacak diye. Bu evrene dair evreni kasten söylüyorum. E, dağ var bir kere Lübnan, Beyrut'taki dağ Sanin. Ya da San Francisco'da penceresini açtığında karşısına çıkan Tamal Pais. Tamal yerlilerinin ülkesi anlamında. Saint-Victoire gerekiyorsa sezanında ama daha hep var. Ama daha zaten Akdeniz'de denize eşlik ediyor. Dolayısıyla denizi akla getiriyor. Ee, kayalar var, güneş var, ay var, giderek uydular var, gezegenler var. Takım yıldızlar var. Ee, hepsi bir arada. Etel dünyaya dair her şeyle çok e, yakın alışverişi olan ve e, sen biraz önce felsefeden bahsettin. Felsefeye yaklaşımı da buradan, çöle, sise, bulutlara yaklaşımı da buradan yola çıkan bir sanatçı. İnsan olarak da öyle. Epeyce gidip geldikten sonra Paris'te e, sonlandılar. Şimdi orada yaşıyorlar Simon Fattal'la ikisi. Ve evlerine giren çıkan Sanatçı, küratör, yayıncı, besteci, akademisyen, sıradan insan, eski komşu, bir tür sanat tekkesi gibi o iki insanın evi. Ve yani bir tür hani zamane salonu gibi de düşünülebilir. O kadar bereketli ve o kadar sıcaklığıyla insanı kavrayan ve hadi şurada bir yemek yapalım, hadi bir şarap açalım. Gibi ilerleyen, hani Beyrut'ta eskiden yaşanan hayatı ya da İzmir'de eskiden yaşanan hayatı akla getiren bir ortamda yaşayan bir sanatçı, bir insan. Ve bu yanını da yazdığı ve yaptığı her şeydeki samimiyetle aslında görüyoruz. Ee, sergiden de bahsedelim ama... Kataloğa hatta buna kitap demek daha doğru olur. Kitaba da burada girmek istiyorum. Çünkü senin imkansız eve dönüş e, metninin yanı sıra çok değerli başka makaleler ve güzel senin de Azra İşmen ve Patris Kotansan'la birlikte oluşturduğun bir biyografi çalışması da var. Zaten akademik geçmişinde bunun ne kadar itinalı yapmış olduğundan da hiç e, kuşku bırakmamış oluyorsun. Evet. Simon Fattan'ın yani hayat arkadaşının da bir metni var tüm boyutlarıyla Etel Adnan. Ama star küratör dediğimiz zaman ilk akla gelen ve Etel Adnan'ın e, sergilerini de yapmış olan, onunla çalışmış olan e, Hans Ulrich Obrist'in daima Etel adlı bir makalesi var. E, Etel Adnan'ın dünyaları Jean-Frémon'un e, metinleri var. Sana Etel Adnan'ı e, tanıştırmak. Bunun ötesinde pek çok başka işbirliği de yaptığınızı bildiğim Celal Tufi'nin e, kıymetli bir e, metni var. Ve de Terzopulos'un Kelimenin Rengi adlı bir e, metni makalesi var. Benim özellikle dikkatimi çekenlerden biri de bu oldu. Kelimenin rengi ifadesini kullanmış. Bunun hakkında ne söylemek istersin? Bir evet. de konuşalım biraz. Yani onun... Akdeniz'den Kaliforniya'ya, oradan Paris'e, Türkiye'ye uzanan, o hep güneşin renklerine bakmaya çalışan belki de renk kullanımına. Kendisi şöyle diyor, ben boyayı tüpten çıktığı haliyle kullanırım diyor. Çoğu zaman da spatula kullanıyor elindeki herhangi bir şeyle o rengi yayarak kullanıyor. Ama özellikle ilk dönemde aslında şimdi şimdi de bir yuvarlakla veya bir kareyle başlıyor. O yuvarlak kare zaman zaman güneş, zaman zaman ay, zaman zaman dünya olabiliyor ama başlarda hep kırmızı ve tüpten çıkan haliyle gerçekten fırçayı bile az kullanıyor. Zaten sergide de var, minicik bir masada çalışıyor yani böyle büyük bir şey şövalenin üzerinde bir tuval falan gibi düşünmeyelim. Onun içinde büyük boyutlu işler pek fazla değil sergide de genel olarak etende de öyle. Ee, ve e, tabii güzel olan tarafı aynı dilin, tam da kelimenin rengi belki o, e, duvarda gördüğümüz seramiklerde ya da e, gene duvarda gördüğümüz dokuma halılarda, kilimlerde ve aynı dilin aynı zamanda sergide de olan Etel'in yaptığı 8 mm e, uzun montajlanmış videoda da devam ediyor olması ve böylece gerçekten ki videoyu muhtemelen gösterilsin diye de yapmadığı zaman içinde yaptıklarından derlenmiş, montajlanmış bir şeyden bahsediyoruz. Bu kadar tutarlı bir bütünlüğü olan bir şeyi, bir eseri diyelim gösterdiğini ben de gördükçe gitgide daha fazla fark ediyorum. Zaman zaman Leporellolarda yazıyı da kullanıyor. O da bence bütün bunları tamamlayan bir şey ve gerçekten de bütün bunlara yaklaşımında ve çok yalın olduğu gibi kelimeleri de başka şekillere sokmaya çalışmadan kullanmak gibi bir şey var. Dolayısıyla da bir etiketle değerlendirmek işte soyuttu, şuydu, buydu demek de çok kolay değil Eter için. Kesinlikle öyle. Evet. Şunu belki sormak gerekir. Ethel Adnan yaşı itibariyle de 1925 doğumlu olduğunu söyledik. Üretkenliği itibariyle de çok farklı mecra adam, sen biraz tekniğe de girmiş oldun, çok farklı eserler vermiş bir sanatçı. Nihayetinde bu sergi, yani Ethel Adnan İmkansız Eve Dönüş Sergisi, Pera Müzesi'nde 8 Ağustos'a kadar gezilebileceğini hatırlatalım. Müzenin bir katına yayılan sınırlı bir, Seçki günün sonunda mekansal olarak da kitap onu daha da genişletiyor. Eminim kamu programları düzenleyeceğiniz konuşmalar vesaire onun daha da zenginleşmesine de sebep olacaktır. Ama e, bunun bir e, seçki ve kendi içinde o anlamda sınırlı olduğuna yine de bütün külliyatına bakmaya çalıştığına da değinmek gerekir diye düşünüyorum. Yani farklı dönemlerinden, ilk dönemlerinden ya da çok yakın zamanda yapmış olduğu işler de var. Biraz bu seçkiyi nasıl bir araya getirdin? Hatta hepimiz şu dönemde e, bu tarz programlar, sergiler yapmakta kurumlar da, küratörler de, sanatçılar da çok zorlanırken nelerde belki e, zorlandın? Kimlerle işbirliği yaptın ve e, karşımızda nasıl bir e, seçki var? Eter adanın külliyatını nasıl yansıtıyor? Şimdi şöyle diyebilirim, herhalde sergiye girildiğinde karşılayan bir duvar var ve orada 1961 ile 2021'den birer tane yağlı boya iş var. Çok bu, bu en azından bu dönemin arasında hareket edebildiğimizi gösteriyor. Ancak şu son 14 aydır yaşadığımız meselede Bu, bu sergiye e, böyle dolu dolu retrospektif deme şansımız olamadı. Çünkü ben e, Etelle konuşup e, evlerine gidip e, Etel bir yerde arşivin kaybolduğunu da aileden kalan arşivin kaybolduğunu da söylüyor ama bu sıfata hak edecek şeyleri toparlama şansım olamadı. Her ne kadar uzun okumalar yaptıysam da belki katalog da onu ele verdiği için Sen önemli buluyor olabilirsin. Yani yaz boyunca 30 tane filan kitabını not alarak okudum. Ee, şöyle bir yaklaşım benimsedik. Ee, farklı dönemlerini, farklı ifade biçimlerini, farklı malzemeleri en azından gösterelim. Varlığını haber verelim diye. Ee, gene de Türkiye'den iki koleksiyonerden e, iki artı bir, üç parça da olsa eser koyabildik. Gene de e, Beyrut en son silo patlamasıyla yıkıldığında alt üst olan Sürsok Müzesi'nin desteği var. Onların gönderdiği parçalar var. Lille'deki Modern Sanat Müzesi'nin gönderdikleri var. Ve bir galerinin nasıl çalışması gerektiğine örnek olabilecek ve bünyesinden iki tane yayın evi çıkmış olan L'Olon. Hem L'Olon yayınları hem Le Shoppe yayınları ki Galeri'nin yöneticisi ve sahibi diyelim bunları da yapıyorlar ve yazıyorlar ve yayınlıyorlar. Çok büyük destekleri oldu. Ee, gene de etelim videosu gibi, benim onunla zamanında 2015'te yaptığım bir uzun söyleşi gibi Rick Barton'dan öğrendiği Leporello'ya nasıl başladığını gösteren Barton'un başlayıp etelim bitirdiği Leporello gibi bazı hani çok sık da bilinmeyen çok sık da gösterilmeyen şeyleri biraz inatla, biraz sabırla bir araya toplamaya çalıştık. Ama bütün eserini şey yaparak bir de sergi dilini kurarken belirgin ayrımlar yapmak yerine etelin alıntılarıyla şey, geçişleri düşünmek gibi bir yaklaşımı şey yaptık. Dikkati göz görsün. Ve aynı zamanda da keyif alsın bakarken düşüncesiyle. Kesinlikle. Peki galiba bize ayrılan sürenin sonuna e, gelmek üzereyiz. Ethel Adnan bu serginin açılışına maalesef gelemedi. Pandemi olmasaydı eminim ne olursa olsun e, gelmeye çalışırdı, gelmek isterdi. Ama bir mektup göndermiş değil mi? Hem Katalakta evet. yazısı var hem de Aralık 2020'de Ethel Adnan'dan bir mektup var. Oradan küçük bir parça okumak istiyorum. Serhan da o sırada belki biraz soluklanmış olur. Şey diyor, İstanbul'da bir sergi açmak benim için biraz eve dönüş gibi. Annem ve babam İstanbul'un soğuğundan ve karından bahsederlerdi. Evdeyken annem ikonasına bakıp sanki en iyi arkadaşıymış gibi Meryem Ana Panaya ile konuşurdu. Hayatın bir gizemi vardı. En çok herhalde hepsini okumayacağım. Mutlaka e, Pera Müzesi'nden tamamı okunabilir ama hayatın bir gizemi vardı demiş olması kendi sanat pratiğiyle de ilişkisi bakımından beni özellikle etkiledi elbette. E, katalogdan bahsettik. Serkideki işlerden bahsetmiş e, olduk. Ethel Abla'nın kendisinden de aslında bir görsel sanatçı olarak Belki bahsetmiş olduk ama senden özellikle senin yazar, şair, çevirmen, editör yanını da vurgulayarak Ethel Adnan'dan biraz da şair ve yazar olarak bahsetmeni ve belki de eğer verebiliyorsan benimle paylaştığın güzel bir kitap haberini de açık radya dinleyicileriyle paylaşmanı rica edeceğim. Son olarak da yine bir sesle senin seçtiğin bir parçayla Ethel Adnan'a sanki veda edelim bu programda. Memnuniyetle Ethel çok küçükken yazmaya başlamış, yalnız bir kız çocuğu, evde 11 yaşına kadar ortak dil Türkçe ama annesi Kıbrıs'tan gelen yeğeniyle konuştuğu Rumca ki sonra onu Skopelos adasında bir dondurmacıdan duyduğu yorti kelimesiyle tekrar buluyor kendisi yazıyla ilişkisini koparmamış, esas olarak da İngilizce veya Fransızca yazan, kendi yazdığını da bunlar arasında çevirebilen birisi. İlgileri çok farklı ama hepsi sanki aynı doğrultuda yazılmış gibi, düz yazı da olsun, ne olursa olsun, şiir olsun. Düz yazı iddiasıyla bile yapılmamış bir konuşmadan çıkan şiir olsun, Resimdeki şiir olsun, şiir olsun. Öyle diyebilirim. Everest yayınları 8 tane e, kitap ve kitapçıktan e, bir derleme yayınlamak üzere başladı çalışmalara. çeviriler teslim edildi. Ben de çevirmenlerden biriyim. E, ve Ethel Adnan kitabı altında bir derleme olarak çıkacak. E, Türkçe'de olan Arap kıyametinin yanına baskısı bitsede de Sip eklenecek. Yazı Ethel için vazgeçilmez bir şey. Hatta Obrist'in katalogdaki yazısına eşlik eden post de var. Bir anlamda aforizmaları gibi Ethel'in. Tiyatro oyunu yazdığı gibi İngiliz çağdaş besteci Gavin Bryars için de Adnan Songbook adıyla sonradan icra edilen şiirler yazmış. Aşk şiirleri diyelim. Onlardan birini aslında beş numaralı şarkıyı da belki vaktimiz kaldırınca dinleyebiliriz ama önce... İstersen çevirdiğim şiiri okuyup vereyim kısacık. Ondan sonra da parçayı dinleyebiliriz. Ben böylece veda da etmiş olalım. Ben vedamı da etmiş olayım. Direkt parçaya gireriz senin okuyuşundan sonra. Serhan ile birlikteydim. Harici Sanat programında Etel Adnan'ı konuştuk. Pera Müzesi'ne 8 Ağustos'a kadar giderseniz. Zaten sergiyi de kitabı da görebilirsiniz. Serhan çok teşekkür ederim. Söz sende. Çelenk ben de sana çok teşekkür ederim. Şiiri okumaya başlıyorum. Şarkı 5. Beyaz bir bulutsun sırtından süzülen aşağı ateş kıpırdatıyor parmaklarımı acım boyunca ama iki kara göz gözeşlerine batıp kalmış ve bir şarkı olmuş bulut siste duydum onu ve kentin üzerinde sayarken sen dünkü hastanenin yatak parasını bir oyun oynamıyoruz elemle istiyoruz çıksın kanatlarımız ve uçalım biz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 de ambituna challenge var. Zorlu Holding sürdürülebilirlik platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.